Peygamber Efendimiz'e şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, Peygamber Efendimiz'in şerefli arkadaşlarından Hz. Hüseyin bin Hudey radıyallahu an Medine'nin ilk Müslümanlarından, önce insanlarındandı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Medine'ye hicret ettikten sonra Hz. Hüseyin radıyallahu an bütün varlığıyla Resul-i Ekrem'in çevresinde bulunmaya bir ömür Hakk'a hizmet etmeye çalışmıştı. O Uhud'da destan yazanlardı. Ölümcül boyutlarda yedi yara almıştı. Rabbi Rahim'in ihsanıyla yaraları iyileşmiş, gayretleri devam etmişti. Onun genelde göründüğü iki yer vardı. Ya Allah yolunda kılıç salladığı, ok attığı, atını şahlandırdığı cihat meydanı ya da bütün gönlüyle okuduğu Allah kelamının tilavet için çekildiği köşelerdi. Hüseyd radıyallahu anh'ın sesi çok güzeldi. Mana derinliklerini, edebi incelikleri çok iyi bilirdi. Musab bin Umeyr'den dinlediği ilk Kur'an'ı hiç unutamıyordu. Onun güzel sesi, gönülden okuyuşu, samimiyeti ve duygularının Ses tellerine, harflere yansıyışı ona çok tesir etmişti. Taş kalpleri bile eritecek, yumuşatacak, Kurumuş göz pınarlarını bile harekete geçirecek tatlılıktaydı, letafetteydi. Hüseydin en büyük özlemi Hazreti Kur'an iklimiydi. Kur'an-ı Kerim okumayı çok severdi, ona doyamazdı. Gönlün susuzluğu, kalbin gıdasızlığı, ancak Kur'an-ı Kerimle giderilebilirdi. Kalplerin gıdası Kur'an-ı Kerim'di. Kalp ne zaman yorgun düşse, ne zaman anlamlardan uzak kalsa, Kur'an-ı Kerim onun yorgunluğunu alır, onu yörüngesine oturdurdu. Enfal suresinde, Onlar öyle müminlerdir ki, Allah zikredildiğinde kalpleri titrer, ayetler okunduğunda, İmanları dalga dalga büyür. Onlar yalnız Allah'a dayanırlar, Allah'a tevekkül ederler buyuruluyor. Hazreti Üseydin radıyallahu an sesi güzeldi. Harflerin hakkını vererek telaffuz ederdi. Kelimeleri bütünlüğü içinde terennüm ederdi. Kur'an-ı Kerim'i okumada ileri derecede bilgeydi. Telaffuzun ve mananın inceliklerinin farkında okuyuşunda da bunu bir doğallık içerisinde gerçekleştirirdi. Hüseyd radıyallahu an gecenin sessizliği, gecenin sakinliğini çok severdi. Geceleri Kur'an-ı Kerim okumak onun hayatının en duyumsuz zamanlarıydı. O geceleri iple çekerdi, gecelere hasretti. Sahabe-i kiramın çoğunluğu Hüseyd bir Kur'an okusa dinlesek diye özlem hasret içinde olurlardı. Gecelerden bir geceydi. Hüseyin evinin avlusunda oturuyordu. Gece ilerliyordu. Oğlu Yahya yanı başında uzanmış uyuyordu. Gökyüzünde yıldızlar bir ışık şelalesi gibi akıyordu. Hüseyin uzun uzun gökyüzünü temaşa ediyordu. Gökyüzünü bulutsuz gecelerde seyretmek, Gönlü enginleştiriyor, Gönle güzellikler sunuyordu. Az ileride, Cins Arap atı duruyordu. Atıyla Allah yolunda destanlar yazıyordu. Gökyüzünü seyrederken gönlündeki yorgunluk kalmamıştı. Hafif tatlı bir rüzgar vardı. İnsanı kuşatan, huzur veren bir rüzgar. Rüzgar varlıklara dokunurken kelebek kadar hafif dokunuyordu. Sanki dokunurken çekingen bir halin içindeydi. Kimseyi rahatsız etmeme hassasiyetiyle Esen tatlı bir rüzgardı Hüseyd radiyallahu anh Kendi yörüngesine giriyordu Kur'an iklimine giriyordu Kur'an okumaya başlıyordu Güzel sesi Gecenin derin sessizliğinde Dalga dalga ilerliyordu Yayılıyordu Hafif esen rüzgar O zarif sesi Daha ilerlere götürüyordu Okuyan Hüseyd'in dili değil Sanki okuyan kalbiydi ne kadar içten okuyordu. Harfler tane tane, kelimeler bütün bütün telaffuz ediliyordu. Bakara suresinin ilk beş ayetini okuyordu. elif la min. O kitap ki onda en küçük bir şüphe yoktur. O takva sahipler için yol göstericidir. Onlar gaybe inanırlar. Namazlarını ayakta tutarlar namazlarını hakkıyla eda ederler. Kendilerine verdiğimiz mallardan Allah yolunda infak ederler. Onlar sana indirilene de senden önce indirilen kitaplara da iman ederler. Ahiret gününe kesinlikle inanırlar. Hüseyin buraya geldiğinde birden atı ürkmeye başlamıştı. İpini koparıcasına asılıyor, şahlanıyor, Daireler çiziyordu Atının halini gören Üseyd Susmak zorunda kalmıştı Üseyd susunca Atı da sakinleşmişti Atının tamamen Sakinleşmesinden sonra Tekrar Kur'an-ı Kerim okumaya başladı İşte onlar Rablerinden gelen bir hidayet Üzeredirler Kurtuluşa Felaha erenler de ancak onlardır At yine savrulmaya başladı İpini koparırcasına asılıyordu İpinin çevresinde daireler çiziyor Şaha kalkıyordu Bu durum birkaç defa tekrar ediliyordu Her okuyuşunda at Yerinde duramıyor ipinin çevresinde daireler çiziyor Şaha kalkıyordu Hüseyit Atının oğlunu çiğnemesinden korkuyordu Oğlunu uyandırıp Tehlikeli yerden uzaklara götürmek için kalkarken Gözü gökyüzüne ilişti Useyd hayretler içerisinde kala kaldı Gözlerin görmediği güzellikte Gölgeliği andıran bir bulut Pırıl pırıl ışıltılarla dolu Ufuklarda tatlı bir ışık şelalesi Yükseliyor yükseliyor ve kayboluyordu Useyd radıyallahu an ömründe böyle bir güzellik görmemişti Hayretler içerisinde hayranlık içindeydi Sabah olduğunda durumu Peygamber Efendimiz'e anlatıyor, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ''Onlar meleklerdi ya Hüseyit seni dinliyorlardı. Okumaya devam etseydin belki de insanlar da göreceklerdi, gözden saklanmayacaklardı.'' buyurdu. Ancak Hüseyit Kur'an-ı Kerim'i okumaya devam edememişti. Oğluyla ilgili korkuya kapılmıştı. Zira atını o geceki kadar, Hüysüz bir halde görmemişti İstemeyerek Kur'an okumayı noktalıyordu Peygamber Efendimiz Üseyd'i çok severdi Üseyd bin Hüdeyr Ne güzel insandır buyururdu Hazreti Üseyd anlatıyor Resulullah'a geldim Ensardan bir ev halkının ihtiyacını anlattım Bu evde oturanların hepsi kadındı Ve muhtaç durumdaydılar Resulullah üzüldü Ve ya Üseyd Elimizde ne varsa hepsini dağıttıktan sonra geldin. Bize bir şey geldiğini duyarsan bu evi bize hatırlat buyurdular. Hayber ganimetleri gelmişti. Resulullah ganimetleri müminlere pay etti. Ensardan olan sahabilere de verdi. Gerçekten de bol bol verdi. Sözünü ettiğim ev halkına da fazlasıyla verdi. Ben de ey Allah'ın peygamberi. Onlara yaptığın iyiliğe karşılık olarak Rabbim sana hayırlar ihsan eylesin dedim. Bunun üzerine şöyle buyurdu. Ey ensar topluluğu! Rabbim size mükafatın en güzeli nasip etsin. Sizleri bu kadar yıldır tanıyorum. Sizler gözü tok, kar, sabırlı insanlarsınız. Benden sonra başkalarının size tercih edildiği günler göreceksiniz. Benimle buluşuncaya kadar sabrediniz. Sizinle buluşacağımız yer... Havuz kenarıdır buyuruyorlardı. Hazreti Hüseyd radıyallahu anlatmasının devamında yıllar geçmişti. Hilafat makamında Ömer bin Hattab vardı. Ganimetler gelmişti. Bütün malları, eşyaları Müslümanlara paylaştırdı. Bana da bir elbise göndermişti. Doğrusu bana göre küçük ve yetersiz de elbise. Mesciddeydim. Önümden kureşli bir genç geçti. Onun üzerinde bana gönderilen elbisenin daha güzeli, geniş ve uzunu vardı. Eteklerini sürüyerek edalı bir şekilde yürüyordu. Bu manzara biraz içimi burttu. Yanımdakilere iki elbise arasındaki farkı ve Resulullah'ın benden sonra başkalarının size tercih edileceği günler göreceksiniz buyurduğunu hatırlattım. Ve Resulullah doğru söylemiş dedim. Sözlerimi duyanlardan biri hemen giderek, Ömer bin Hattab'a haber vermiş Ömer hızla mescide geldi O geldiğinde ben namaz kılıyordum O Ey Üseğit Namazını tamamla dedi Sabırsızlıkla Namazımı tamamlamamı bekliyordu Namazı bitirince bana yöneldi Sen ne söyledin dedi Gördüklerim ve söylediklerimi Kendilerle anlattım Ömer Allah seni affetsin Diyerek konuşmaya başladı ve devam etti ben bu elbiseyi falan kimseye göndermiştim. O ensardandı. Akabebiyatında bulunmuş bir kimsedir. Bedir'e, Uhud'a katılmış mücahitlerdendir. Gördüğün genç bu elbiseyi ondan satın alarak kendisi giydi. Allah Resulü'nün haber verdiği bu tercihin benim zamanında olacağı kanaatinde misin ey Useyd diyordu. Hazreti Useyd yanıldığını anlamıştı. Resulullah'ın sözlerini hatırladı. O sözlerin ne zamana tekabül edeceğini bilemiyordu ama o günlerin geleceği kesindi. Useyd radıyallahu anh, seviniyordu. Hazreti Ömer Efendimiz seviniyordu. Kalplerindeki sıkıntı gitmişti. Meselenin aslı ortaya konulduğunda kalplerdeki ağırlık izale oluyordu. Hz. Ömer Efendimiz kalplere düşen olumsuzluklara tahammül edemiyordu. Müminlerin kalplerinde yanlış anlaşılmalara fırsat vermiyor ve süratle hareket ediyor, konuyu ve gönülleri aydınlatıyordu. Hüseyin radıyallahu anh ile Hazreti Ömer Efendimiz birbirlerine düşkündüler. Birbirlerini çok severlerdi. Ve Hüseyin öyle diyordu. Ey müminlerin emiri! Vallahi senin döneminde böyle bir şeyin olabileceği kanaatinde değilim dedi Hz. Hüseyin bin Hüdeyr ömrünü Resulullah'ın hizmetine sunmuştu Rabbi Rahim'in yolunda temiz bir hayat gerçekleştirmişti Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in döneminde aynı duyarlılıkla aynı hassasiyetlerle gayretini ortaya koymuştu Hz. Ömer Efendimiz'in döneminde de kendisinden istenilen hizmetleri iştenlikle yüksek bir gayretle yerine getirmişti Hazreti Üseyid bin Hudeyr radıyallahu an hicretin 20. yılında Şaban ayında Medine-i Münevvere'de hayata gözlerini yumuyordu. Cenaze namazını Hz. Ömer Efendimiz kıldırıyor ve yine Hz. Ömer Efendimiz Hazreti Üseyid'in cenazesini Cennetül Baki kabristanlığına kadar götürüyordu. Asıl dostuna son vazifesini yapıyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.